eao.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu: Kontrole tabi ilaçların eczanede kayıtları hakkında. Kontrole tabi ilaçların normal reçete ile verilmesi, elden yapılan satışlarında reçete kayıt defterine kayıtlarının yapılması ve reçetelerin eczanelerde saklanması zorunlu olup, sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden onay alınarak karşılanan söz konusu reçetelerin sosyal güvenlik provizyon sistemlerinden alınan dökümlerinin bilgisayar çıktısı veya dijital ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bugünün sorusuyla sizlerle birlikteydim. Bir sonraki soru cevap programında görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar. Soru Cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülcan'ın Kılıç